Sir, we want to ask you for, for being all down Festival günlükleri down down down down, down. everybody down, down down come on Dünya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar Hazırlayan ve sunanlar Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileyen. Festival günlüklerinden herkese merhaba. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenileyen. Bugün festival günlüklerinde Showcase Festivallerini konu alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde festival günlükleri ekibi olarak katıldığımız Rapurban Festivalinden sonra. Böyle bir program yapalım dedik. E, Rapper Band tabii bu Showcase tarzı tabir ettiğimiz festivallerin en büyüklerinden biri. E, ama bunun dışında e, bu, özellikle bu aylarda başlayan e, tam Mart'a kadar devam eden ama özellikle Ekim-Kasım'da yoğunlaşan festivaller var. Biraz bunları konu edeceğiz. Evet. E, Rapper Bound tabii Avrupa'da e, bu festivallerin en büyüğü. Amerika'da SXSW var ki öncüsü bu festivallerin o. Ee, bu programa başlamadan önce biliyorsun festival günlükleri nasıl çıkmıştı. Festivaller sadece yazın yok. Ee, ülkemizde tabii genel olarak e, büyük festivaller bilindiği için e, diğer festivaller hakkında insanların çok bir bilgisi olmuyor. Yani belki biraz Bira festivalini falan Ekim'dekini biliyorlardır. Ee, festivaller bütün yıl 365 gün olacak şekilde devam ediyor. Daha dün Lolla Paloza'nın Arjantin, Şili ve Brezilya line-upları açıklandı. Ee, oldukça da sağlam bir yine line-up yapmışlar. Ee, festivaller bu şekilde devam ediyor. Showcase'ler bu işin zaten mutfağı diyebiliriz açıkçası. Ee, zaten hani yaz dönemindeki büyük festivaller söz konusu olduğunda dünyanın bir bölgesinde kışken Diğer bölgesinde yaz olduğu için aslında 12 ay boyunca devam eden büyük festivaller de var. Hani ufakları geçersek bile. Bunun yanı sıra kış festivalleri de var. Yani snowboard, kayak yapanların da düzenlediği festivaller var. Onlara zaten kış döneminde biraz daha anlatabiliriz. Orada da güzel işler yapılıyor, güzel line-up'lar oluyor. Ee, bilmiyorum tabii snowboard, kayak bilmiyorum benim çok ilgi alanım değil yaz ve kış e, aktivitelerine çok katılmıyorum işte o zamanımız festivallerde geçiyor biz festivalleriyle biraz ilgileniyoruz ee, yani asıl mutfağı demiştim orada kalmıştım ee, yaz festivallerinde gördüğümüz alternatif sahnelerde gördüğümüz isimlerin çoğu bu showcase'lerden çıkıyor bu showcase'lerle parlayan Yıldızlardan oluşuyor. E, Rapper Van'ı hatırlarsın e, bir konuşma geçmişti. E, Jack Black katıldığında Rapper 20 kişi e, Jack Black'i izlemişti o zamanlar. E, Ed Sheeran aynı şekilde yine Rapper Van'da çıktığında e, az bir kitleye söylemişti şarkılarını. Şimdi onlar bambaşka noktalara geldiler. Bu yüzden Showcase festivalleri çok önemli. Yani güzel festivaller var önümüzde. Evet hemen bugün için bir liste hazırladık ona bakıyorum. Fransa'da Paris'te Montmartre bölgesindeki Mama festivaliyle başlayabiliriz. 14-15-16 Ekim'de yani önümüzdeki hafta. Başlayacak olan 3 günlük bir festival. Hemen hatırlatalım bu Showcase müzik festivallerinin en büyük özelliklerinden bir tanesi çok güncel olmaları. Yani şöyle güncel olmaları. E, hem çıkan gruplar e, çok o, o dönemdeki gün, güncel gruplar oluyor. Parlamaya yakın e, hani yıldızlar oluyor. Hem de e, bu festivallerin aslında festival yani müzik dışında bir de konferans bölümleri var. Bu konferans bölümlerine de müzik endüstrisindeki bütün ilgili kişiler katılıyor. Bir anlamda da hem e, sanatçıları izleme, dinleme, yeni grupları keşfetme bir anlamda da müzik endüstrisinin bir araya geldiği işte çok müzikle ilgili de güncel konferansların e, ve seminerlerin olduğu ve hatta workshopların olduğu festivaller oluyor. Mama bunlardan bir tanesi üç gün sürüyor dediğimiz gibi ve Paris'te yapılıyor. Oldukça da önemli sayılan ki bizim katıldığımız rapper da e, partneriydi. ...karşılıklı bir işbirliği içinde çalışıyorlar. Böyle bir festival. Evet, yani güzel isimler de sahne alıyor yani festivalde. Ee, bunun haricinde dediğin gibi konferans bölümleri oldukça iyi olabiliyor. Ee, i̇simlere şöyle bir baktığımızda... E, ...benim çok dikkatimi çeken isimlerden... E, Inna var. E, bunun haricinde C.C. Yansın var. Ee, ve bu tarz ee, birçok daha isim sahne alıyor. Güzel bir festival olacak diyebilirim Mama için. E, Rapper devamı niteliğinde Natasha Atlas var mesela e, aklıma gelenlerden şu an. E, güzel yani... Evet, Mama da işte Maya Vidal, Raşita gibi isimler de var. Bir de hemen hatırlatalım. Bu, bu line-up'larda bir e, headliner olması şart olmamakla birlikte genelde böyle hani artık rüştünü ispat etmiş birkaç isim de oluyor. Rapper Baanda da onu o şekilde evet. gördük. Yani orada da Andre Atriana vardı mesela. Ee, şu an iyi noktalarda olan isimlerden. Ee, Williams e, fit vardı. E, bunun haricinde Dot'ın bana göre rüşünü artık ispatladı yani. E, Mikeko yani yaptıklarıyla her türlü e, rüşünü ispatlamış bir isim. Mamada da çeyçeği yansın böyle göze batan isimlerden ve birkaç daha isim daha var. E, bunun haricinde Mamadan sonra Lost in Music var. E, Finlandiya'da düzenleniyor bu. Burada da Aynı şekilde festival devam ediyor. Birçok isim sahne alıyor. Burada o kadar çok göze batan bir isim e, ne kadar var bilemiyorum. Bir san gözüme batan isimlerden olması lazım. San'ın olduğunu hatırlıyorum. E, bunun dışında e, Robin var. Yani dikkatimi çeken isimlerde. Ve geneli büyük bir e, katılımcı. Sanatçıları yeni isimlerden oluşuyor. Yeni isimler için gerçekten iyi bir şey. Çünkü birçok şey görüyoruz. İşte rapper bandı müziğin ne noktaya geldiğini yeni yeteneklerden gördük birazcık. Yani e, Ülkemizde müzik mesela Türkiye'de hala indie çok. Hala kendini kaybetmedi. Caz e, akımı hala bir şekilde devam ediyor. Ülkemizde sonradan gelen akımlar bunlar. Ben mesela Ziget'teyken şeyleştirisini çok duyuyordum ülkemizde keza hiç öyle bir şey yok ama Brit gruplarından artık sıkılmaları yani biz Brit festival mi yapıyoruz tarzı kitlenin tepkisi vardı ki ondan sonra Ziget bayağı bir line-up değişikliğine gitti. Brit'leri bu kadar çok, Brit dediğim Britanya'nın sanatçılarını çok line-up almamaya başladı. Avrupa'da çünkü değişik bir kitle var. Mesela folk müzik ülkemizde bu kadar çok ıı, bilinen ve sevilen müzik değil. Mesela country deneyiminde herkes Amerika'nın müziği o. Yani, yani Avrupa'da Yo, gayet rapper country yapan ve çatır çatır müzik yapıp da ilgi gören isimler de gördük. Ve folk ve country zaten birleştirdiler. Yani dünyada çok farklı elektronik keza öyle. Her türlü müziğin içinde elektroniği görüyoruz. Tabii ki yine indie grupları e, her zamanki gibi var. Cazcıyı çok göremiyoruz. Yani cazcıların öyle bir akımı yok açıkçası zaten. Metal de aynı şekilde. Punk da aynı şekilde. Şu an aslında biraz sessizleşen, biraz belki fırtına öncesi sessizlik bilemem. Yani 3-5 yıl sonra ne olur bilemeyeceğim bu müzikler yine çok... Ee, Tolga Ak Yıldız'ı e, söylemiş. Yani Rak şu an bu kadar şey gözüküyor ama Rak hiçbir zaman ölmez gibi bir sözü vardı onun. E, Elbette yani jazz yani şeyin rak, müziğin ve metal müziğin punk bilemeyeceğim. Punk yani hiçbir zaman o kadar çok popüler bir müzik olmadı. Bir ara işte Green Day'lerin falan yaptığı dönemde hakikaten çok ilgi gördüler. Metal müzik şu an caz, metal ve punk açıkçası Avrupa'da çok e, ilgi gören ve e, şey yapan bir müzik değil. E, metal festivalleri var. Şu anlamda söylüyorum yeni yetenek anlamında <gülüyor> metalin tabii efsane isimleri hala veya da caz müziğin efsane isimleri hala ...ilgi gören isimler, festivallerde yer alan isimler... ...ama yeni yetenek anlamında showcase'lere baktığımızda... ...çok fazla metal tarzı bir isim... ...veyahut jazz tarzı bir isim göremiyoruz. Ki Rapper biraz daha rock festivaliydi aslında. Şimdi biraz daha açıldılar. Popçular da girdi işin içine. Ve değişik isimler de girdi. Yani müzik biraz çok farklı noktada Avrupa'da. Yani folk ve country dediğim gibi country'nin Avrupa'da ilgi görmesi çok hoşuma gidiyor ee, Kanadalıların folk'u ki zaten folk zaten halk müziği yani bizim de bizim Türk halk müziği gibi bir tarz ee, her ülkenin kendi tarzı var ve her ülkenin kendi çıkardığı isimler var bu yüzden folk'un zaten her zaman ilgi görmesi normal bir şey ee, çok popüler olmaması normal bir şey ve rapper da gördük işte bu showcaselerde de yine görmeye devam ediyoruz. Başka festivallerde Türkiye'den de isimler var. Zaten onları sırası gelince açıklayacağız. Evet Lost in Music Finlandiya'da 14-17 Ekim'de yapılıyor. E, bizim Rappervan'da da gördüğümüz LCMDF var. E, bir elektronik ikili de on, orada yer alıyor. Belki en göze çarpan isimlerden o. E, elektronik müzik apayrı bir dünya. Ve elektronik müziğe baktığınız zaman çok hızlı bir sirkülasyon var. İşte az önce bahsettiğin tarzlarda dediğimiz gibi yeni yetenek anlamında daha duran ama e, elektronik müzikteki bu e, dönüşümü yakalayabilmek için Amsterdam Dance Event var. 14, 15, 16, 17, 18 Ekim'de e, Amsterdam'da malum ismiyle müsemma. Ee, ve 5 günlük ee, burada da elektronik müziğin yeni yeteneklerini bir araya getiren bu bahsettiğimiz e, Showcase festivaller bu tür içerisinde en bilinen festivallerden biri Amsterdam Dance Event. Ee, elektronik müzikte şöyle bir durum var. Yani ülkemizde elektronik müzik dediğimiz anda e, şöyle bir algı oluşuyor. Yani e, techno veya da Avicii'nin ve Martin Garrix'in yaptığı gibi bir tarz anlaşılıyor ama elektronik müzik gerçekten kendi içinde çok fazla dalları ve türlere bölünen bir müzik. Deneysel elektronik müzikler var yani karanlık elektronik müzikler var, e, swingler var ve çok ilginç bir tarz aslında elektronik. Ve bu yüzden elektronik şu an günümüzde bu kadar müziğin içine hirtiyle girdi yani e, indinin içinde de elektronik müzik ve elektronik sesler işte son dönemde bütün tarzlara baktığınızda işte Mende son albümü olsun ve e, diğer birçok isim indie yapıp indie rock yapıp da artık elektroniği işin içine katmış bunu eskiden Kesibin yapardı yani Kesibin hala öyle elektroniği bir şekilde içine katabiliyorlar ve şu anki rock grupları da artık işin içine kattı zaten rock eski rock değilse dememizin içinde olan Sebep bu çünkü fazlasıyla pop ve elektronik sanatlar rock müziğinin içine girdiği için biz bunu söylüyoruz. Ee, bambaşka bir e, ilgi var. Her türlü ilgi var. İşte e, Rapperband'a da gördük, Zigette'de de gördük, e, Rock Werther'de de gördük ve elektronik müzik olduğu zaman ilgi inanılmaz çok büyük oluyor. İşte Martin Gereks'i Ziget'te inanılmaz bir kitlesiydi. Avicii'yi inanılmaz bir kitleyiz dedi. Ee, evet, 2DJ'sler de aynı şekilde. Zaten Ziget'te inanılmaz bir elektronik müziğe ilgi var ve sahnelerini biraz buna göre kuruyorlar. Başka te telekom sahnesinde tamamen elektronik, kolesyum sahnesi tamamen DJ'lere yönelikti. Dediğim gibi yani elektronik müzik biraz fazla e, türleri barındıran ve her şeyin içine rahatlıkla girebilen yani şeyleri gördük. E, Lili'de evet vardı. E, Tablolar olsun ve benzer birçok şeyden e, perküsyonlar olsun. Bu şekilde elektronik müziği kattılar tabii o olanları da var olmayanları da var mesela Justin'de yani çok elektronik tık tıklar e, olmuyordu ve elektronik dediğimizde tabii bu kalkıp bir keman sesini bilgisayardan vermek de değil yani elektronikteki algı biraz olmasın diyebiliriz yani olanlar varmış yani Justin'de bunu gördük işte ee, ...daha farklı bir şey... ...ve gerçekten ilgi çok büyük... İki türlüsüne de çok büyük... Yani ...popüler elektronik müziğe de çok büyük var... Ee, ...diğer türleri de var... ...işte biçlerde çalınan... ...müziklerde apayrı bir şeyler var... Ee, ...house'lar var... ...ve bir sürü tarzı var yani... ...dediğim gibi... ...çok club olarak algılanmaması gerekiyor... İnsanların ilgisi de iyiydi... ...mesela biz işte... ...Lily Emon Klaus'u izlerken... Orada, e, orada bile gördük bir table vardı ve o table'ın e, dönem dönem hani cello da vardı, tef de vardı, piyano, bas, e, davul, klasik enstrümantasyon da vardı. E, dinleyici de bunları seviyor zaten. Yani dinleyicinin e, işin içine elektronik girdiği zamanki tepkisi bambaşka oluyor. Birazcık daha e, böyle yaşasın partiliyoruz ruhunu o, kitleden de alabiliyorsunuz. Dinleme zevkini arttırıyor. Evet Amsterdam Dans Event bu anlamda elektronik müziğin e, yeni yeteneklerini keşfet, e, keşfetmek isteyenler için önemli bir e, buluşma noktası. E, Showcase Festivali barındıran dünyanın en büyük müzik fuarlarından biri de Vomex e, Budapest'te de yapılıyor. E, bu sene 21-25 Ekim arasında Budapest'te de olacak Showcase Festival bölümü var ama daha çok karşılıklı olarak konferanslar ve bilgi değişimi ağırlıklı. Hani burada işte fuar merkezlerinde gördüğümüz kitap fuarları oluyor, elektronik fuarları oluyor vesaire oluyor. Bu da resmen bir müzik fuarı yani müziğin alındığı, verildiği, müziğin paylaşıldığı. Ve tabii ki e, müzikle ilgili herkesin sanatçılarından, organizatörlerinden bir araya geldiği The World Music Expo, WOMEX. E, bu da ilk beşte bu anlamda, kezler arasında. E, ve baktığım zaman line-up'a Amerika'dan İspanya'ya, e, Kanada'dan Finlandiya'ya, Fransa'dan Kenya'ya, Polonya, Avusturya, e, Hollanda, Moldova, Azerbaycan, yani birçok ülkeden e, gruplar ve sanatçılar var. E, çok e enteresan. E, 7 farklı alanda yapılıyor. ki bir tanesi de A38. E, Budapest'te de yakından tanıdığımız mekanlardan biri. Zigette sahnesi olan e, bir konser mekanı, bir bot A38. E, dolayısıyla Vomex'te hani hem ülkemize yakın olması açısından e, ilgilenenlerin dikkatini çekebilir diyoruz. Evet. Ee, tabii o tarafa geçmişken Pırak'ta da Noel Pırak e, 2015 yapılacak. 6 ve 7 e, Kasım tarihleri arasında. Avrupa'da fark ettiysen yani bu tarz etkinlikler inanılmaz fazla var. Yani aslında müzik biznesa bakış açılarının ne olduğunu bu gösteriyor. yani. Bunlar sadece dediğimiz gibi müzik yeni yeteneklerin yer aldığı değil konferansların olduğu birçok fikir alışverişlerinin yapıldığı bilgilerin aktarıldığı çok önemli yani işte rapperbanda birçok şey gördük yani sosyal medyasından tutumda bir müzisyenin ve müzik menajerliği yapacak birinin ve benzeri bu işlerde olan organizasyon yapacak kişilerin. ...her türlü bilgileri bir şekilde paylaştığı, konferanslarda konuşulduğu festivaller... ...bu açıdan çok önemli festivaller. Yani büyük bir festivale gittiğiniz zaman alabileceğiniz sadece müzik. Yani bunun dışında hiçbir şey alamazsınız. Ama şovkistler çok şey katıyor. Bu sebeple her türlü yani büyük ülkeleri dışarı çıkararak söylemiş Hamburg, Almanya'yı, Hollanda'yı Fransa'yı filan dışına çıktığı zaman bu iş Macaristan'a Çek Cumhuriyeti'ne Slovakya'ya Finlandiya'ya o normal gerçi Finlandiya'dan çıkan her türlü sanatçıları gördük ve gerçekten inanılmaz işler yapıyorlar. Norveç de aynı şekilde yani bu sebeple bu festivaller ciddi önem taşıyor Prag'da olması da oldukça iyi, oldukça iyi sağlam isimler de var. Kadebasini mesela burada görüyoruz. Yani onlar bir tane ve isim seçmişler. Onun dışında Bizs var, ee, Biz var, ee, James Cyrus var gördüğüm isimler arasında. White Stiles var, ee, The Amazon's var İngiltere kısmından katılan Amerika'dan ee, Northeast Party House var. Ee, Böö var yine Amerika'dan katılan yani ilginç ve güzel festivaller bunlar ve sonbahar kış için gayet, gayet ideal. Bu network ve ya da işte müzik bisnesin içinde ülkemizde her ne kadar oturmadıysa da yurt dışında durum böyle değil. Çok ciddiye alıyorlar işlerini çünkü hayatlarını kazanabiliyorlar bu işten. Hani Başka bir şey yapıp da sanatçı menajerliği yapana pek rastlamadık. Genelde tek grubun menajeri. Ee, özel bir şey yapmanıza gerek yok. Orada yiyeceğinizi içeceğinizi alırken bile yanınızda bilmem ne rekordsun sahibiyle muhabbet içinde bulabiliyorsunuz kendinizi. O anlamda çok keyifli. Bir de e, bu kuzey ülkeleri dedin. Ee, inanılmaz bir export büro ee, yani yurt dışı bununla ilgili ofisleri var bakan kültür bakanlıklarında ve bunlar çok aktif çalışıyorlar. Rapıbağında da gördük. Yani sahneye çıkan örnek veriyorum Kanadalılar Kanada hükümetine teşekkür ederek başladılar. Ee, dolayısıyla e, Kuzey'de de durum aynı. E, Finlandiya'da yapılan işte Lost in Music zaten hükümetin desteğiyle aynı zamanda yapılıyor. Müthiş bir fonlama var ve müthiş bir destek var. Dolayısıyla bu yeni sanatçılar hem bu showcase'lerde kendilerine yer bulabiliyorlar. Hem de e, hükümetin desteğiyle müthiş bir müzik alışverişi bir expo gerçekten gerçekleşiyor her ortamda. Yani bizim ülkemizde müzeye zaten öyle bir destek olmuyor. İşte verilen vergilerden baktığımız zaman ülkenin öyle bir Bütçe ayırmıyor. Yani bunu geçtiğimiz zaman gazetelerde müzik yazarları veyahut da kültür sanat yazarların ne para kazanıyor sorusuna gireriz. Kazanıyor mu daha doğrusu sorusuna gireriz? O kısımlara bence hiç girmeyelim. Böyle festival veyahut da böyle expo bölümler olmadığı için bizde bir de şöyle bir şey daha var. Bizdeki müziği. Bildiğini düşünen, iddia eden yani e, bu iş gerçekten birkaç grup veyahut bir büyükleri bilmekle e, olmuyor. İşte mesela EYNR'lık sistemi Türkiye'de yok yani EYNR'lık diye bir meslek var ve evet, insanlar ben bundan yani... Ee, olduğunu iddia eden insanlar da var tabii o ayrı konu ama yayınarlık diye bir meslek yok para kazanan yok bundan yani görmedik de şirketlerin böyle bölümleri yok bizde ee, ya blok açıyorlar herkes veyahut da işte plak şirketlerinde belirli insanlar dönüp dolaşıp çalışıyor veyahut da organizasyon şirketlerinde hep aynı kişiler çalışıyor o da ayrı konu bence Loges Hu'ya gelelim Loges Hu ee, bu yıl 19-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Line-up açısından büyük isimlerinde baktığımız zaman en önemli festivallerden biri Hollanda'nın Utrecht şehrinde yapılıyor festival. Ee, Türkiye'den de e, Gayasu Akyol bu festivale katılacak. Bunun haricinde Mustafa Özkent ve Belçika Orkestrası burada sahne alıyor. Ee, büyük ve önemli isimlere baktığımızda Kaki King var. Ee, Ariel Pink sahne alıyor. Benim Tanı burada yine görüyoruz. Deer Hunter burada var. Ee, Chelsea Wolf var. Çok önemli isimlerden biri. Benim yakından takip ettiğim ve sevdiğim isimlerden biri. The Nautis var. Ee, geçtiğimiz yıl e, salona gelmişti. Hatta bu yıl gelmişti. Ee, okay Temiz var. Ee, evet. E, okay de katılıyor ülkemizden. Okay temiz, La Fanfare du Belgistan birlikte ortak bir projeyle katılıyorlar. Ve bu festivallerde şu an en çok Türkiye gördüğümüz festival bu arada yani diğer showcase'lerde Türk isimleri bu kadar e, görmüyoruz. C C e, Yako Garnett var gözüme batan isimlerden. E, Total Control var. Ve dediğim gibi yani oldukça çok fazla ismini olduğu. Anette Peacock var, Peacock var çok önemli buldum. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü yapılacak bu festival 4 gün boyunca. Önemli isimler ve Türkiye'den böyle isimlerin katılması da çok sevindirici. Yani e, güzel durumlar. Bunlar ülkemizden de gerçekten iyi isimler çıkıyorlar. Yani biz burada birçok şeyi eleştiriyoruz ama yurt dışında da bir Türk grubu gördüğümüz zaman ister istemez mutlu oluyoruz. Sigette yok öyle kararlı şeyler çıkmıştı. Burada Gaye Suak Yol, Okay Temiz, Mustafa Özkent var. Yani gözümüz arıyor. Çünkü bizde de çok iyi müzik yapan isimler var. Bir noktada hani belki dünya çapında olmasa da Avrupa çapında ses getiren isimler görmek istiyoruz. Bu anlamda da Le su. Hollanda'da önemli Showcase festivallerden biri. Evet, bu hafta festival günlüklerinde Showcase festivalleri konu ettik. E, Mama'dan başladık. Lost in Music, Amsterdam Dance Event, Womax, e, Novel Prague ve Le Guesu sırasıyla gidersek. E, daha tabii çok konuşulacak şey var. En, en büyüklerinden birine katıldık zaten Rapperban'a. Müthiş bir ilham oldu bizim için. E, ekleyeceğim bir var mı? Toparlıyoruz artık. Ekleyeceğim bir şeyler yok. Yani en başta dediğim gibi festivaller işte hala devam ediyor. Ve showcase'lerde bu işin mutfağı en önemlileri. E, ileride tabii iyi bir paralar verip izlemeden önce en özel, en doğal hallerini görerek bu isimleri ana olarak saklamak bence çok farklı bir duygu. Yani büyük festivallere saygım büyük ama Showcase her zaman yeri çok farklı bence. Evet, festival günlüklerinde bu hafta Showcase festivalleri konu aldık. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenileyen. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Festival Günlükleri Dünya Festivallerinden Notlar ve Karşılaştırmalar Hazırlayan ve Sunanlar Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileyen. Açık Radyo Program Destekçisi Olun